Şimdi güncel bir mesele hakkında konuşmak istiyorum Allah nasip ederse. Biliyorsunuz normalde son zamanlarda elimden geldiği kadar güncel mesele hakkında konuşmuyorum. Sadece ilmi dersler yapmaya çalışıyorum. Ama bu konu ben davetçi olarak bana birazcık dokunduğu için üzerine konuşmak istedim inşallah. Şimdi bu Halil Konaççı diye bir vaiz var. Davet yapan bir hoca. Rabbim onu da bizleri de razı olduğumuz müslümanlardan eylesin. Bu adam linç ediliyor şu anda. Niye? Şu ayeti okuduğundan dolayı. Er ricalu qawamuna ala nisa. Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir. Ondan sonra وَلِيَ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ derece Erkekler onlardan bir mertebe daha yüksektir. Tamam? Bir derece daha yüksektir. Bunu söylediği için adam linç edildi. Bu ilk defa değil bak. Bu Türkiye'de ilk defa olmuyor. Bundan önce Şen Ocaklarda, işte Nureddin Yıldızlarda, Abdullah Yolcularla devlete bel bağlamalarına rağmen Allah Azze ve Celle'nin ayetleri söz konusu olduğunda rezil edildiler, Linç edildiler insanların önünde. Aynısı şimdi bu adama yapıyor. Ben bu adamı tanımıyordum. Birkaç şeyini daha yeni dinledim. Diyor ki bir vaazından korkmayacaksın, alttan korkmayacaksın, üstten korkmayacaksın, oturduğun yerden, makamından korkmayacaksın diyor. Ondan sonra diyor ki başka bir tanesindir ya da aynısından olabilir miyorum? İnsanların imanını çalmaya çalışanlarla savaşmaya and içtim diyor. Yemin ettim diyor. Tamam ben de diyorum ki seni hesaba çekecek Allah adına ben şimdi sana birkaç soru soracağım. Hal hocam sen de bu sorulara cevap veremezsen sadece Kur'an'dan soracağım. Er ricalu kavvamun ale'n nisaa. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır, efendidir. Ben de bu ayeti okudum. Hadi sen senin müştrik kadınlara boşver. Ben tevhid ehli kadınlardan bundan dolayı linç edildim. Hani konu o değil. Ben sana Kur'an'dan soruyorum. Allah rızası için bana şahitlere cevap ver. Teube Suresi'nin 31. ayetine ben hocadan bir cevap istiyorum. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُخْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler ayetinde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu tefsirle, Adi ibni Hatim'den gelen hadisle, Allah'ın yasağını serbest, serbestliğini yasak yani haramını helal, helalini haram yapan insanların hükmü Kur'an'a göre nedir? Bu ayete göre, Allah'tan başka hüküm belirleyenler ilahlık iddia etmiş midir etmemiş midir? Ve bu insanların arkasına gidenler bugün Türkiye'de çünkü millet diyor millet diyor millet diyor Bu millet kendi oylarıyla Bırak bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayette diyor ki itaat. Bak siz onlara itaat etmediniz mi? Adi ibn Hatim diyor evet Diyor ki işte bu sizin ibadetinizdi Bak Adi ibn Hatim onlara İbadet ettiğinin farkında değil. Çünkü Resulullah bu ayeti okuduğunda ilk başta Adi İbni Hatim karşı gelmiyor mu? Ya Resulullah biz onlara ibadet etmedik ki. Allah Resulü ibadeti anlatıyor. Allah Azze ve Celle'den başka hüküm koyanlar ilahlık iddia etmiştir. Onların peşinden giden, onlara oy veren, onları seven, onlara dua eden, onları destekleyen, onlara ibadet etmiştir bu konuda. Onlara Rabler edinmiştir. Tövbe suresinin 31. ayetine ben hocadan bir cevap istiyorum. Ve şuna da cevap versin. Tövbe suresinin 31. ayetinden gelen önceki ayet. Tövbe suresinin 30. ayeti neyle alakalı? Niye Rabbimiz orada diyor, <gülüyor> "Vekaletil Yahud u Zeir ibnullah ve kalat in-Nasara Mesih ibnullah." Yahudiler dedi ki, "Uzeyr Allah'ın oğludur." Doğru mu? Ondan sonra Hristiyanlar dedi ki, "Mesih Allah'ın oğludur." Haşa ve kella. Bu ayetler niye harfiyen arka geldi? Bana bunu cevabını versin. Tamam? Bunu kendisi araştırsın. Ondan sonra bir ayet daha sormak istiyorum. En'am suresinin 121. ayetini soruyorum. "Ve la ta'kulû mimma lem yuzkar ismullâhi aleyh. Allah'ın ismi üzerine okunmamışlardan yemeyin ve innehû lefısq. Bu açık bir fısktır. Ve inne şeyâtîne lâ yuhûnâ ilâ evliyâihim li yucâdilûkum." Şüphesiz ki şeytanlar dostlarına vahy ediyor, fısıldıyor sizinle savaşsınlar. Sonra Rabbimiz diyor ki "Ve in etahdûmûhum إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara uyarsanız şüphesiz ki siz müşriklerden isiniz. Bu ayet sahabe hakkında inmiş. Konu et meselesi. Konu et meselesi olmasına rağmen müşrikler sahabenin aklına fitna atıyor. İşte siz samimi değilsiniz. Siz kendi kestiğinizi yiyorsunuz da Allah'ın altın kılıcıyla kestiğinizi yemiyorsunuz. Sadece bir hükümde Allah'ın hükmünden başkasına itaat etmek sahabeyi bile müşrik yapıyor ise Allah'ın Bugünkü insanlar, bugünkü meclis, bugünkü onun maaşını veren devlet Allah Azze ve Celle'nin bütün şeriatını ortadan kaldırmış. Bunların hükmü ne? ve onlara itaat edenlerin hükmünü soruyorum. Ve in etahtumuhum inne kumla müşrikun diyor. Siz onlara itaat ederseniz siz müşriklerdensiniz diyor. Bunu sahabeye söylüyor. Mesela bir meselede söylüyor. Bir meselede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanlara uymak insanı müşrik yapıyorsa Allah'ın bütün dinini ortadan kaldırıp tevhid'e karşı mücadele veren devlete vekalet hakkını Veren insanların hükmünü soruyorum. Hoca bana cevap versin inşallah. Heyecanlanmam da hocadan dolayı değil ha. Kızmam hocadan dolayı değil. Yanlış anlaşılmasın. Allah Azze ve Celle onu hidayet eylesin. Razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Çünkü o adam en azından o mahkemde olmasına rağmen yürekli bir şekilde bazı meseleleri anlatıyor. Diğerlerinde o yürek de yok. Diğerlerinde o yürek de yok. Wa man lam yahkum bima anzal Allahu fa ula kafirun ayetini hocam bana anlatsın. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ki. Bana yasama ile alakalı anayasanın 7. maddesini açıklasın. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisininindir. Bana bu ayetle beraber bunu açıklasın. İnil hukmu illa lillah. Hakimiyet, otorite, egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Yusuf Suresi'nin 40. ayetini Türkiye Anayasası'nın 6. maddesiyle bana açıklasın. Orada diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Haşa ve kella. Haşa ve kella Allah Azze ve Celle'ye hakimiyet hakkını vermeyen, otorite hakkını vermeyen, egemenlik hakkını vermeyen insanların Kur'an'a göre hükmünü soruyorum hocaya. Bana bunu söylesin inşallah. Tamam. Yargı yetkisi geliyor. Bu mahkeme ile alakalı bak. Yasama, hükmü vaaz etme. İnil hukmu illa lillah. Tamam. Bunu Allah'tan alıp başkalarına verenlerin hükmünü soruyorum Kur'an'a göre ve yargı yetkisi. Bu muhakeme ile alakalı olan mesele. Maide 44 ile alakalı mesele. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı yetkisini Allah'ın kitabından ve sünnetinden almayan insanların bana hükmünü sorsun. Tamam şura suresinin 21. ayetini bana cevap versin. Em lahum şuraka usharahu lehum min ed-din ma lam ye'zen Allah. Yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden şeriat kılan, kanun kılan, anayasa yapan ortakları mı var? Allah'a koştukları, Allah'a ortak koştukları ortakları mı var? Bu ayetin tefsirini İmam Taberi'den okusun. Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği şeylerde kanun yapan insanlara itaat edenlerin, arkasından gidenlerin müşrik olduğunu bana bir anlatsın. Niye İmam Taberi böyle söylemiş? Bana bunu anlatsın. Ondan sonra... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatla hükmetmekle mesul mü değil mi? Bana bunu Kur'an'dan cevap versin. Ben ana ayetleri okuyayım inşallah. Maide suresinin 49. ayeti. Ve enihkum beynehum bima anzalallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah azze ve celle bunu peygambere söylüyor. Peygamber Şeriatla, hükmetmekle, üzerine vacip ise, ona farz ise, bundan mesul ise ve bundan geçemiyorsa, bundan çıkamıyorsa sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek onun için, farz ise bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan daha mı üst bir mertebede acaba Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar? Bana buna da cevap versin inşallah. Ondan sonra diyor ki, وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ Sakın onların hevasına uyma. Bununla alakalı bir ayet daha okuyayım. Câsiye suresinin 18. ayeti şeriyattan konuşuyor hoca. Summa ja'alnaka ala şeriyatin min el-emri fettebi'ha. Sonra 20 sene ey Muhammed bir şeriat üzere memur kıldık. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emir sahibi şeriatın altında. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle başka bir şeyle hükmedemez ki hükmetmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor ki فَتَّبِعْحَا ha Ona uy وَلَا تَتَّبِعْهْ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ondan sonra bilmeyenlerin hevasına uyma. Bu iki ayetten çıkan şu hükmü Allah Azze ve Celle'nin şeriatlarıyla hükmetmeyen insanlar illa başkalarının hevalarıyla hükmediyordur. Bu başkalarının hevalarıyla hükmeden insanların bana hükmünü anlatsın in Ondan sonra kendi maaşını veren devletin bir meselesini sormak istiyorum. Bak hepsini sormayacağım. Teşriği sordum, yasamayı sordum, yargıyı sordum, muhakemeyi sormadım. Bak oraya gelmiyorum bile. Muhakemeye yani aralarında çıkan anlaşmazlıkları, Allah Azze ve Celle'nin şeriatından başka yere götüren insanların hükmünü de söylesin. Alam tara ila alladhina yas'umuna amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an sana wa sennan unceki iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi diyor Allah azze ve celle bak imanlarını iddia ibaret sayıyor ne diyor yuriduna an yatahakamu taghut taghut mahkemem almak istiyorlar وَقَدْ اُمِرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهْ حَلْبُكَ O'nu inkar etmekle emrolmuşlardı. Tağut'a muhakemeye gidenlerin hükmünü açıklasın Kur'an'a göre. Bu Allah'tan başkasına ibadet mi değil mi diye. Ondan sonra devlete geri gelelim. Amerika'yı dost edinen ki kendisi söylüyor Putin benim dostumdur, Rusya benim dostumdur, işte falan benim dostumdur. İsrail ile silah anlaşmaları var. İnsanlara one minute dedikten sonra kalktı milyarlık dolar anlaşmalar yaptı. Şu ayete göre bu insanların hükmünü bana söylesin. Kavurları dost edinmelerinin hükmünü bana söylesin. Ya ayyuhallazina amanu ay iman edenler la tattahizul yehuda van nasara awliya Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhum awliya ba'du onlar birbirlerinin dostudur. Ve ma yatawallahum minkum fa innehu minhum Kim sizden onları dost edinirse onlar ondanlardır. Onlardandır. Onları dost edinenler onlardandır. Ayetini bana açıklasın. Benim dostumdur diğer aynı meclislerde oturan Müslümanlara karşı beraber onlarla savaşan insanların hükmünü bir açıklasın bakalım. İnna Allah la yahdil kavme'z zalimin. Allah zalimler kavmini hidayet etmez. Ve zalimlere meyledenleri de hidayet etmez. Allah muhafaza. Bu ayetin cevabını versin. Bir ayet daha sormak istiyorum. La yettegizul mu'minunel kafirine evliyaya min dunil mu'minin. Mü'minler mü'minleri bırakır da kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al thalike fe leyse minallahi fi şey'in. Kim bunu yaparsa. Kim kafirler dost ise Allah ile arasında hiçbir bağ kalmamıştır. Bu bağdan kasıt nedir bana tefsirlerden hoca açıklasın. Ben şunu söyleyeyim, tefsirde okuyacağını söyleyeyim. İmanla, İslamla bir bağ kalmamıştır. Yahudileri, Hristiyanları dost edinen devletin hükmünü soruyorum. Bana açıklasın inşallah. Tamam. Ben fark ettim vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyor. Yani şöyle toplumun yani muhafazakar ekibin hazmedebileceği şeyleri söylüyor. Ama aslı olan meseleleri söylemiyor. İnce meseleleri. Ben ince meseleleri sorayım inşallah. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ fi سَب۪يلِ تَاغُوتِ Kafirler ise tağutların yolunda savaşır. Tağut bir devlet için savaşan asker ve polisin hükmünü soruyorum. Tamam ben hassas sorarım. Çünkü bu toplumun putu ya bunun hakkında konuşamaz. Bunun da bana hükmünü söyle hocam. Bunun bana hükmünü söyle. Dört mezhebe göre İslam ile hükmetmeyen belde darul İslam değildir. Yani Allah yolunda savaşmış değildir. Peki Allah yolundan başka bir şey için demokratik devlet için, laik devlet için beşeri ideolojilerle kurulan ve insanların mecliste Allah'a kafa tutup kendi akıllarıyla uydurdukları hükümlere tabi olan ordunun hükmünü soruyorum. Söylesin Kur'an'a göre hükmünü. Nisa suresinin 76. ayeti. Tamam. Ondan sonra Hocanın Kendi pozisyonuna gelelim. Kendi pozisyonuna gelelim. Niye? Çünkü taagutların Camilerinde ders veriyor insanlar. Subhanallah. Taagutları meşhurlaştırıyor. Tamam. Ben Kasas suresinin 8. ayetinden Hocaya sormak istiyorum. Rabbimiz orada diyor ki İnne fir'aun Ve hâmâne Ve cunudahumâ Kânû khâti'in Tehkit de geliyor hoca. İnne tehkit ifade ediyor. Şüphesiz ki fir'aun Haman ve onların orduları hata edenlerden idi. Tamam? Hata edenlerden idi. İbn-i Abbas bu ayetin tefsilinde diyor ki, Müşriklerden idi. İbn-i Abbas bunu niye söyledi? Ve şunu da söylüyorum hocaya. Firavun'un ve Haman'ın ordusunda Musa aleyhisselamın ümmetinden bir sürü asker var. İmam Taberî'nin tefsirinden okusun. Musa aleyhisselamın ümmetinden Beni İsrail'den onların arasında dünya kadar asker olmasına rağmen, yardımcı olmasına rağmen, işte patates soyucusu olmasına rağmen Allah azze ve celle niye onların hükmünde onları ayrı tutmadı? Firavun'un ordusunun hepsini ister patates soysun, ister savaşsın, ister onlara yardım etsin, ister tesisat sağlasın. Niye Allah Azze ve Celle aynı hükümde tutuyor? Hoca bana bunu bir cevaplasın. Tamam. Firavunlara yardımcı olan, onları meşrulaştıran ve devamlarını sağlayanlar arasında bir fark var mı? Bana bunun bir cevabını versin. Ondan sonra fe فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ''Onlar o gün azapta ortak olacaklar.'' ayetini açıklasın. Müstekbirlerle mustazafların kavgası var o ayette. Müstekbirler mustazaflarla kavga ediyorlar ve Allah Azze ve Celle diyor ki ''Hem baştakiler hem onların arkasından giden koyunlar kıyamet gününde azapta ortak olacaklar.'' Bana bunu da açıklasın hoca inşallah. Tamam? Bu ayetleri ne dersin hocam? Allah Azze ve Celle tağutlarla arkasından gidenlerin hükmünü değiştirmiyor. Yoksa sen onlara tağut mu demiyorsun? O zaman konuşmaya bile gerek yok. Peki Allah Azze ve Celle'nin indirdikleriyle hükmetmeyenler tağutlar değil midir? Allah Azze ve Celle hakimet hakkını vermeyenler tağutlar değil midir? İzheb ila fir'auna innehu tağa dedi Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a. Firavun'a git. Çünkü o azdı, tağutlaştı, tağut oldu. Tamam ondan sonra şöyle diyebilir ama Firavun dedi ki Fekale ana rabbukumul a'la dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Fahrettin er-Razi'nin tefsirinden bunun tefsirini bana açıklasın hoca. Acaba Firavun'un kastı ben sizi yarattım mıydı? Ben sizi rızık verir miyim? Bunu mu söylüyor yoksa şunu mu kastediyordu? Sizin üzerinizdeki otoriteyi ben sağlarım. Sizin üzerinizdeki anayasayı ben belirlerim. Sizin ne yapacağınızı, ne yapmayacağınızı ben karar veririm. Fahrettin er-Razi'nin tefsirinden bana hoca cevap versin. Tamam? Bunlar hakkında hoca acaba niye konuşmuyor? Tamam? Jadi, apabila kamu percaya dengan kitab yang lain dan kamu menolak kitab yang lain, maka kamu tidak akan dapat menemui kebenaran. Jika kamu percaya dengan kitab küfür lain dan kamu menolak kitab yang lain, maka kamu tidak akan dapat menemui kebenaran. Jika kamu percaya dengan kitab yang lain dan kamu menolak kitab yang lain, maka kamu tidak akan dapat menemui kebenaran. Jika kamu percaya dengan kitab yang lain Allah Azze ve hükmüne uydular. Bir tarafını niye kabul etmiyorsun da bir tarafını kabul ediyorsun? Acaba hoca sen bu kısımdan mısın Allah muhafaza? Eğer sen bu kısımdaysan Allah seni hidayet eylesin. Tamam. Bir şu soruyla sona doğru gelmek istiyorum. Zaten benim meram anlamıştır, anlaşılmıştır. Ketmetmek Kur'an'a göre ne demek? Ketmetmek Kur'an'a göre ne demek? Ketmetmek... Meallere baktığımızda gizlemek diyor. Üzerini örtmek diyor. Peki o zaman ben şunu sorayım. Ketmetmekle setretmek arasında nasıl bir fark var? Hani setri avret diyoruz ya. Ketmetmek ayetlerini okuyayım inşallah. İnnel lezine yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi ve yeşterûne bihi themenen qalîle. Şüphesiz ki Allah'ın kitapta, Kur'an'da indirdiği hakikatleri gizleyip de Basit bir kazanç karşılığında, küçük bir kazanç karşılığında o hakikati satanlar var ya اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Onlar karınlarını ateşten başka bir şey yemiş değillerdir. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ Allahu Ekber وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları temize çıkarmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ve onlara çok alçaltıcı bir azap var. Hoca ben burada soruyorum ketmetmek. Bu ayetteki ketmetmekten kasıt ney? Bu ayetteki ketmekten kasıt ney? Bak ondan sonraki ayette Allah Azze ve Celle bunların sıfatını söylüyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ Bunlar hidayeti sapıklıkla, mağfireti azapla deştirdiler Tamam. Fema asbaruhum ala an-nar. Allahu ekber. Ateşe ne kadar da karşı sabırlılar. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklılar. Allahu Celle Celaluhu geçiyor. Hocam buradaki ketmetmekten kasıt neyi? Bana bunu açıkla inşallah. Tamam. Bir tane daha ketmetmekle ayet okuyorum. Innal ladhina yaktubuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyannahu lin-nasi Şüphesiz ki bizim indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti insanlar için Kur'an'da açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, ketmedenler var ya, أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ ve وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Allah ve bütün lanet ediciler onlara lanet eder. Hoca ketmetmek ne demek? Ben söyleyeyim ketmetmenin ne olduğunu. Ketmetmekle setretmek arasında nasıl bir fark var? Setretmek komple örtmek demek. Onun için setri auret. Yani auretin bir tarafını açık bırakıp diğerinin hepsini örtsen setri auret olmaz. Ketmetmek öyle değil. Ketmetmek bir şeyin sadece bir yerini kapatmak. En önemli yerini kapatmak. Hoca yoksa sen yetimden konuşuyorsun. Kuş konuşuyorsun. Diş fırçalamadan konuşuyorsun. Erkeğin kadının üzerine üstün olduğunu söylüyorsun da tevhidi söylemiyor mu? Şirki söylemiyor mu? Tağutu söylemiyor mu? Cihadı söylemiyor mu? Bunlar Kur'an'ın kavramları değil mi? Hoca bana bir cevap versin. Doğru Halil Konakçı yalnız değil ama neyde yalnız değil? Vallahi şirkinde ve küfründe yalnız değil. Bu milletten sadece birazcık daha efendi. Birazcık daha edepli ve de, dininde dert edilmiş. Bu konuda ikhlaslı olduğunu bile düşünüyorum. Yani samimi olduğunu düşünüyorum dini noktasında. Eğer gerçekten hoca dine hakkında samimiyse ben şunu tavsiye ediyorum. Hoca gel bizim kardeşimiz ol. Gel Müslüman ol. Gel tövbe et. Bana şöyle bizde para yok. Bak aramızdaki kardeşler Konya'da daire bulmakta zorlanıyor Subhanallah. Bak kiralarımızı ödeyecek durumda değiliz. Amma ve lakin izzet yalnızca Allah'ın yanındadır ve izzet var Müslümanların yanında. Ben bunu hocaya tavsiye ediyorum. Gelsin Müslüman olsun. Tamam. Ve şunla müjdeleyeyim. Bak daha yeni okuduğumuz, en son okuduğumuz ayet Ketmetmekle alakalı Bakara suresinin 159. ayetiydi. Bir de 160'u okuyayım. Orada büyük bir mujde var. Rabbimiz diyor ki İllel lezine tabu Tövbe edenler hariç. Yani Allah'ın ve bütün lanetleyeceğilerin laneti Kimin üzerine olmayacak? Önceden kötü olsa bile Tağutların memuru olsa bile İllel lezine tabu Tövbe edenler hariç. Ve eslehu Düzeltenler Ve beyenu Ve kendisini düzelttiğini açıklayanlar hariç. Yani hoca tövbe etsen Kendini düzeltsen ve bunu açıklasan Allah Azze ve Celle'nin tövbe kapıları kıyamet gününe kadar açık. Subhanallah. Sonra Rabbimiz diyor ki فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ İşte bunların tövbesini ben kabul edeceğim. Bak biz demiyor bu ayette. Allah Azze ve Celle ben diyor, ben kabul edeceğim. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ve ben çokça tövbeleri kabul eden ve arrahim olan Allah'ım diyor Rabbimiz. جَلَّ جَلَالُهُمْ Ama tövbe etmezsen, üzerine gittiği yol üzerine ısrar edersen, ondan sonraki ayeti de okuyayım. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَّهُمْ كُفَّارُ Şüphesiz ki kafir olup kafir olan, olarak ölenler var ya أُولَٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzeredir. خالدين فيها O lanetin içinde ebediyete kadar kalacaklar o cehennemin içinde o ateşin içinde ebediyete kadar kalacaklar. La yukhaffafu anhumul azab. Onların azabı hafifletilmeyecek. Ve lahum yunzarun. Ve onların azabı ertelenmeyecektir. Arkaya bırakılmayacaktır. Ben bu söylediklerimde hatalıysam Allah azze ve celle beni razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Eğer Halil Hoca söylediklerinde hatalıysa Allah azze ve celle onu razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Rabbim bizi bu zilletten kurtarsın, razı olduğum Müslümanlarla beraber kılsın. Allahumme amin. Ve akhiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.